İman edip bu uğurda mücadele vermeyi konu edinir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerdekiler de, yerdekiler de Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah yanında ne kadar çirkindir.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 Allah, kendi uğrunda çarpışanları sever. Ayeti nazil oldu. Vaktiyle Musa kavmine, ''Ey kavmim, benim sizin için gönderilen Allah'ın peygamberi olduğumu bildiğiniz halde, niçin bana eziyet ediyorsunuz?'' demişti. İşte onlar, haktan batıla sapınca, Allah da onların kalplerini hidayetten saptırdı. Allah,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 ve başarıya erdirmez. Onlar Allah'ın nurunu güya ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Halbuki Allah kafirler hoşlanmasa da nurunu İslam dinini tamamlayacak gayesine ulaştıracaktır. O Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasa da her yönüyle tamamlanmış son dininin bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için ''Rasulünü hidayet vesilesi ve rehberi Kur'an ve hak din İslam'la göndermiştir.'' ''Ey iman edenler! Sizi acıplı bir azaptan kurtaracak bir ticaret şeklini size göstereyim mi? Allah'a ve Rasulüne iman edersiniz, Allah yolunda kula kulluktan kurtulup, hayata İslam'ın hakim olması için mallarınız ve canlarınızla cihad edersiniz.''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 Cuma Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Adını erkeklere cuma namazını farz kılan 9. ayetten almıştır. Ebedi risaletin insanları arındırması ve Yahudiliğin milli din anlayışının kötülüğü konu edilmiştir.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 Allah'ın dostlarının sadece kendiniz olduğunuzu sanıyorsanız ve bu iddianızda iseniz hemen ölümü temenni edin, ölüp Allah'ın dostlarına hazırladığı saadete bir an önce kavuşun. Onlar kendi işledikleri günahlar yüzünden onu yani ölümü asla temenni etmezler. Allah zalimleri çok iyi bilendir. De ki,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 Bu, onların dilleriyle iman edip, sonra kalpleriyle inkar etmelerindendir. Bu yüzden kalplerinin üzerine mühür vuruldu, artık onlar gerçeği anlamazlar. Onları gördüğün zaman, cisimleri, kalıp ve kıyafetleri hoşuna gider. Eğer dünyalık söz söylerlerse, sözlerini dinler, yaldızlı vaatlere kanarsın. Ama sanki onlar elbise giydirilip, yaslanan keresteler gibidir.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 Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Saf, Cuma ve Münafikun surelerini dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özku.